Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu teala hamd senadır olsun. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, ehlibeytine, sahabelerine ve bütün müminlere Allahu teala salat ve selam ederiz. Tamam mısınız? Tamam mısınız? Orayı atın bir tarafa. Dedim mi? Kimin nasibi varsa oradan evet, atın. Biz şey, şey alırsanız ayarımızda tutun. Evet. Orayı atın bir tarafa. Burada. Şimdi dediğim gibi özel. Yani kardeş şu konudan konuşalım. Ya da hocam şu konudan konuşalım diyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa ben. Sen sabırcaysa. Hani Allah şey, Allah ne verdiyse olur olur olur yani. şey ne hocam. He. Neyden konuştuk? Aslında kafamda biraz vardı, bazı ayrıntılar falan vardı. Sen şeyinde sohbetine devam et geçen hafta iki şeyinde. <gülüyor> Devamını yap. Veya de sen hamle bırak. <gülüyor> <gülüyor> onu bitirmiştik. Onu bitirdik. bir gelin yine şeyden bahsedelim ya. Sen kendimi evet. Yani Hz. Musa aleyhisselam hani Allah Teala'ya dedi ya bizim çokça kullandığımız bir kelime bu. Dilimizden düşmeyen bir kelime. Birçoklarının elinde tesbih 99'a 999'a tamamladığı bir kelime. Kelime-i tevhid dediğimiz La ilahe illallah. Eee <gülüyor> biraz onun etrafında konuşalım inşallah. Yani nasıl bir şey Allah Teala'ya karşı verilmiş söz mahiyeti olarak nasıl bir anlam ifade ediyor ya da biz bu sözün gerçekten neresindeyiz diye şöyle bir hasbihal etmek. Evet. Gerçi bu konu Allah'a şükürler olsun sürekli gündemimizde kalan bir mesele. Bir şey? Sesini kısarsan abi Allah Teala'ya karşı <gülüyor> verilmiş söz mahiyeti. iki Onu kapatın onun Tamam. <gülüyor> Yani o evet. hocanın, o hocanın içerisinde kafas. Buradaki şey, hocam. Ah, bunu söyle ki o ses benim sesim olduğu için böyle söylüyor. Şey bilmiyorum inşallah. Evet. Evet. Hazreti Musa dedi ki ya Rabbi dedi bana öyle bir şey öyle bir kelime söyle ki ben onu söyleyeyim de sen ondan razı olsun. Hmm. Yani seni en çok razı kılan Kelimeyi bana söyle. Hz. Musa Efendimiz Allah Teala'nın kendisine olan yakınlığını hissetmiş bir peygamber. Yani diğer peygamberlerden ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onunla beraber diğer peygamberlere pek e, takdir edilmemiş bir nimeti var biliyorsunuz. Hz. Musa Aleyhisselam'ın ki onun e, vasfı özellikle neydi? Kelimullah. Allah ile konuşan hmm. demektir. Yani Hz. Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın doğrudan kendisiyle konuşmuş olma şerefiyle şereflendi. Ve sonra e, Allah Teala'ya karşı gerçekten kalbi coşkuyla atan ki Müslümanların Allah'a karşı sevgilerinde kalplerin atması nasıl bir olay ki düşünün. Bir peygamber olarak onun Allah'a karşı nasıl kalbinin attığını düşünün. Allah Teala ona "Ey Musa, Tur Dağı'na geleceksin." buyurdu. Ve Tur Dağı'nda 30 günlük bir oruç tutacaksın ki bu sonra da 40 güne tamamlandı. Sonrasına Tevrat'ı vereceğim." dedi. Hz. Musa Aleyhisselam kavminin içerisinden bir kesimi seçti ve onlar ile beraber yola düştü. Tur Dağı'na gidecek, orada oruç tutacak ve Allah Teala'dan Tevrat alacak. <gülüyor> Hazreti Musa o kendisiyle beraber yola gidecek olanları da ne yaptı? Tabiri caizse hızından dolayı ekti. Hazreti hmm. Musa ne uyku tanıyor, hmm. ne yorgunluk biliyor, ne bitap düşmüşlük biliyor. Ki Tur dağına biz çıktık Allah'a hamdolsun. Yani Mısır tarafındayken oraya doğru çıktık. Gerçekten kolay değil yani. Hazreti Musa Aleyhisselam önden koştura koştura tabiri caizse bir can hıraş ya da nefes nefese kalmak babından. Ve o daha çıkışta da kendisini yormasıyla Allah Teala ''Lime acilte ya Musa'' dedi. ''Ey Musa neden bu şekilde acele ettin? Niye kendini yordun? Hani ben sana özellikle şu saatte burada olmanı emir yormadım.'' deyince Hz. Musa Aleyhisselam'ın orada Allahu Teala'ya kullandığı bir kelime var. O da diyor ki acil tu iley ke rabbi li senin hoşnutluğunu kazanmak için koşturdum ya rabbi. Yani emri yerine getireyim de haşa emir sırtımdan onun sorumluluğu gitsin değil. Yani biz <gülüyor> sevdalı bir kulun anlamında bir ifadeydi ve Allah'ın sesini duymak gibi bir e, nimet ile şeref ya Ve bunun üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam Allah Teala'dan tabiri caizse bu yakınlığına binayın bildiğiniz gibi bir şey istedi. Ee, bir ayrıcalık daha istedi. Yani kalbindeki iman öyle bir zirveye vurmuş ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'nin sesini de duyması ve ona içinde duymuş olduğu iştiyak ile Ya Rabbi bana kendini göster dedi. Allah. Yani bu normal yani evet. bunu istemiş olmasına daha normal ne var ya? Yani o kadar yakınlanmış, yakınlaşmışlık ki peygamberler ilim ehlinin zirvesinde olanlardır. Yani peygamberler ilim ehlinin zirvesidir. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peygamberlere alimlerin varis bırakıldığını ifade etmiştir. Allah Teala da ey Musa şu dağa bak dedi. Evet. Eğer o dağ yerinde durursa beni görürsün. Ama felamma tecelli ne ki Rabbimiz daha tecelli etti daha paramparça oldu. Hz. Musa bayıldı. Evet. Ya Rabbi cahillerden olmaktan sana sığınırım dedi Hz. Musa Aleyhisselam burada neden cahillerden olmaktan sana sığınırım dedi Hz. Musa böyle bir olayın olmaması gerektiğini aslında biliyordu yani dünyada Allah Azze ve Celle'nin imtihan gereği Hı -hı. ya da Rabbimizin takdiriyeti başka sebepler ile bu gözlerin Allah Teala'yı göremeyeceğini biliyor ama içindeki iştiyakından dayanamayıp istemişti ama Allah Teala'nın kuluna olan merhametine bir bakın ki Allah Teala kendisine içi yanarak ihtiyakından dolayı yönelen kulunu Allah Azze ve Celle ilk başta böyle şey olmaz ya, ey Musa diyerek tehdit de etmiyor. etmiyor. Bak olmaz ey kulum benim takdirim evet. böyle. Evet. Bunun üzerine Hazreti Musa döndü geriye. Yani ya Rabbi cahillerden olmasan sana sığınırım dedi. Yine Allah Teala'nın kullarına karşı merhametini mesela biz nasıl görüyoruz? Mesela Hz Meryem'de görüyoruz değil mi? Evet. Hazreti Meryem annemiz o genç yaşında e, Hazreti İsa'nın doğumu yaklaştığı zaman, Efendim kavminden uzaklaştığı mekana şerkiyye Kur'an ifadesiyle e, ve orada Hz. Meryem annemizden bir ifade çıktı. Ya ve Keşke dedi ben ölseydim de böyle bir şey olmayaydı dedi. Adım sanım duyulmasaydı dedi. Evet. Ama Allah azze ve celle orada da Hz. Meryem'i evet. azarlamadı tırdı, tabi evet. caizse. Çünkü Hz. Meryem Allah'a itaatini ifade etmiş ama oradaki o acısı. Bir de bu kız daha genç kız yani evet. düva, düva göre 16-17 yaşında. İffet'in ifteti zirveye vurmuş, onuru, ahlakı yani namus her şeyde en zirvede olan bir kadın, bir kız, bir de bunu zina ile suçlayacaklar. Ya, yani kolay da değil. Bunlara dayanamayıp bir anda ölseydimdir. Ama Allah Azze ve Celle, bu benim takdirim nasıl böyle bir şey yaptım buyurma. Demedi. Demedi tam tersine biz de bunun üzerine diyor alt tarafından bir ses çıktı. Ey Meryem. Bak ayağının altından su fışkırttık iç. Hı hı. Elini hurma ağacına vur bak taze hurma düşüyor ye. Yani Allah Teala'ya karşı yakın olmanın gerektirmiş olduğu bir muhabbet. Ve bugünkü Müslümanlar olarak bizler Allah'a kulluğumuz maalesef böyle bir tadı yakalamıyor. Yani böyle bir tat maalesef bizim kitabımızda yok biz neredeyse esaret altında kalmış bir insan gibi kulluk ediyoruz. Ya yani şu namazı kılalım da kurtaralım. Yani artık yoksa Allah yakar misali. Ee, efendim e, adet yerini bulsun misali. Ya da ne bileyim sevabımızı belki artsın misali. Sadece bu gibi ama Allah Azze ve Celle ile tabiri caizse ilahi muhabbet diyebileceğimiz bir muhabbet üzere Allah'a kulluk maalesef ki çok fazla bizde göze çarpan bir şey değil. Ee, ha buna belki takva diyebilirsiniz her neyse. Hz. Musa aleyhisselam o yakın olan muhabbetin gerektirmiş olduğu bir aşk ve şevk ile ya Rabbi dedi bana seni razı kılacak bir kelimeyi hmm. Ya yani O kelimeyi söylediğimde ben, sen ondan razı ol. Hani sır sahibi ya Allah'ın sesini duymak gibi bir sırra ulaşmış ...daha büyük sırlardan istiyor. Allah. Allah Azze ve Celle dedi ki... ...ey kulum la ilahe illallah... ...ey Musa. Tabi hocam ise... ...Hadreti Musa Aleyhisselam... ...bir parça durakladı. Hani ya Rabbi... ...ben senin bana olan bu ikramın... ...bu peygamberlik nimetin... ...bu sesini duyma şerefiyle beni şereflendirmiş olman... ...yani bütün bu nimetlerin yanında... ...hani özel bir şey ha. istiyorum... ...yani... Hani herkese e, açmadığın bir sırrın varsa oradan ver. Ya Rabbi bunu herkes biliyor dedi. Allah Allah. Ya, ya, Allah Teala dedi ki ey Musa eğer bu sözden daha sevimli bir söz bana olsaydı söylerdim sana. <gülüyor> bu sözden daha sevimli bir söz olsaydı sana söylerdim. Yok. Bu söz ama bu söz neden Allah Teala'yı bu kadar hoşnut kılıyor? Ya da ciddi ciddi böyle kuru kuruya söylenildiği zaman ya da tesbihin arkasında lay ilayla, lay ilayla, lay lay lay lay lay. böyle mi? Yani Allah'ı hoşnut kılan burası mı? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Yani Hz. Musa Aleyhisselam böyle bir cevabı. Hani ey Musa ben bundan daha sevimli bir söz bana olsaydı onu sana söylerdim. ifadesi La ilahe illallah kelimesinin Allah'ın katındaki değerini gösteriyor. Tabi biz la ilahe illallah hakkında çok ciddi bir e, yani detaylarına girerek uzun uzun konuşacak durumumuz da yok. Vaktimiz de yok. Yani içeriği de buna pek etmez. Ama kısa kısa şöyle. Yani biz Müslümanlar gerçekten bu sözün biz neresindeyiz? Ha. Biraz tartışmamız lazım. Yani orayı yakalamamız lazım. Allah Teala'yı razı kılacak olan şey ne bunu? Tabii ki bunun içerisinde bir anlamı var. Ve Allah Teala böyle buyurmuşsa böyledir. Mesela bugün insanlara Allah'a yakınlaşmak denildiği zaman hiç Kur'an ve sünnetten ya da sahabeden ya da mezheplerimizde ya da alimlerimizin önde gelen gücüde alimlerimizin gösterdiği bir ölçüde olmayan Misal tasavvuf ol, e, olgusundaki işte efendim bin sefer Yasin okumak, bin sefer Kur'an çek, Kur işte tesbih çekmek, efendim sabahlara kadar teheccüd kılmak, şusu busu hani bu şekilde olmayı çok daha takvalı ya da Allah'a daha çok yakınlaştıracak şeyi zannediyoruz biz. Evet. Öyle değil mi? Evet öyle biliyoruz. Halbuki mesela bakın Allah Teala kutsi bir hadisteki İmam Bukhari'nin de ve diğerinden de rivayet etmiş olduğu bir hadis bu. <gülüyor> Allah-u Teala buyuruyor ki kulum bana benim kendisine farz kıldığım namazdan daha sağlam daha güzel, daha faziletli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kutsi bir hadis. Yani bizde mesela namazı e, yani hasbel kader kıldığımız için belki bunun eline bakarım Halbuki Allahu Teala diyor ki yüz rekat Nafile namazın tabii ki senin takvanı iletebilir, imanını artırabilir. Evet, evet. Ayrı bir olay. Ama tamam. hakkıyla kılınan iki rekatlık farz, farz namaz, iki yüz rekatlık evet. teheccüden evet. daha çok seni bana yaklaştırır diyor Allah Azze ve Celle. Ama navasat bitti. Öyleyse birilerinin, ya sen sıradan bir Müslüman olarak Allah'a nasıl yaklaşacaksın? Evet. İşte illa bir yerden virt alacaksın, onları yerine getireceksin, beş bine çekeceksin, bilmem uykusuz kalacaksın, hatta uykuya kalırsan e, birileri onu tam sayacak, öyle bir şey yok. Allah Teala diyor ki, kulum bana, benim ona farz kıldığım namazdan daha faziletli bir şeyle yakınlaşamaz. Ondan sonra nafileler gelir. Yani nafileler Allah'a yakınlaşmanın şartı değil, nafileler farzı hakkıyla ikame ederek Allah'a yakınlaşmış olan kişinin süsleridir nafile. Öyle diyelim. Şimdi la ilahe illallah da Allah'ı hoşnut kılacak olan ne var? Şimdi la ilahe illallah'ı düşündüğümüz zaman bunun faziletini en güzel belki algılayabileceğimi neresi var? Bütün peygamberlerin bu sözü haykırmak için gönderildiklerini bilmemiz bu bu kelimenin faziletini yine bize ispat eder. Çünkü bütün kelimeler bunun için gönderilmiş. Bütün peygamberler bunun için göndermiş. La ilahe illallah'ın ikamesi için. La ilahe illallah davet için. Allah'tan başka ilah olmadığını ilan etmek, ona davet etmek için. Ama buna biz hakikaten nasıl bir anlam yüklüyoruz biz? Yani bugün namazı üstüne namaz katan, haccı üstüne haç katan, efendim orucu üstüne oruç katan... E insanlarımıza sormak lazım yani evet. la ilahe illallah dediğinde kendini nasıl hissediyorsun? Yani bu sözde neyi anlaş, an, anlaştırmış olduğunu kastediyorsun Hangi anlamın üzerine vurgu yaptığını düşünüyorsun? Biz konuş bakayım diyecek olsak aslında hakikaten bizim bu sözden e, çok uzak olduğumuzu fark edeceğiz. Yani bu söz ile İslam'a girdiğini düşündüğümüz insanlar olduğumuzu iddia etmemize rağmen uzak olduğumuzu fark edeceğiz. Hem de ne kadar uzak biliyor musunuz? Allah kendisine rahmet eylesin. Seyyid Kutub'u e, idam kararı verdiler. Seyit Kutub Mısır'da duymuşsunuzdur. 1960'lı yıllarda idam kararı verince bunu asmaya götürürler. İdam etmek için götürürler. Hatta bunu idam etmek için gelen görevli buna der ki yer değiştireceğiz. Hı. Halbuki evet. bunun normal tek hücrede kalıyor. Yer değiştireceğiz. <gülüyor> Seyyid Kutup bunun üzerine ben yer değiştirmeden ne kastedildiğini biliyorum diyor. <gülüyor> Çünkü ne biliyorsun deyince biliyorum diyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda görmüşüm. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam at ile giderken, beyaz bir atın üstünde giderken <gülüyor> Ben arkada onun peşinde takılmışken o inip elleriyle elimi tuttu ve şehadet sana afiyet olsun. Orada verdi. Dedi. Ben biliyorum ya nereye gittiğimi. Yani. hasıl getirirler sehba'ya çıkartırlar. Hani idam sehpasına. İdam sehpasına çıkarttıkları zaman hoca da gelir. Hani yani. prosedürdür. Yani evet. hani e, Müslüman olarak ölsün. Yani o kadar çok hassas ki. Yani yani e, Tabii ise burada inlem işareti var. Ve hoca Seyit Kutub'a der ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Hı hı. Hani bunu söyledi Müslüman olarak öleceksin. E. Müslüman olarak öleceksin. Müslümanın vazifesi <gülüyor> anlamında. Bunu söyleyince Seyit Kutub'un orada kullandığı ciddi bir ifade var. Seyyid Kutub diyor ki sen de bu tiyatronun bir parçasısın değil mi? Diyor. <gülüyor> Tiyatro diye aslında seyit kutumun kastettiğinde sizin bu kanununuz, mahkemeniz, hakimleriniz, efendim e, hüküm vermeniz, ondan sonra bütün bu prosedürler hepsi tiyatro. Hiçbiriniz gerçekçi değilsiniz. Beni idam edenler Allah'a olan imanımdan dolayı idam ediyor. Diğerleri de bu zalim ve tağuti sisteme yalakalından dolayı ya hocalık yapıyor... Ya da ona hizmet ediyor. Bu çevirdiğiniz bir tiyatro. tiyatro. Sen de bunun bir parçası mısın? Diyor. Orada kullandığı şu ifadeye dikkat edin ama. Seyir kutup orada ona diyor ki ben bu kelime için can veriyorum be adam diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben bu kelime için can veriyorum. Sen utanmıyor musun yani bana bu kelimeyi tekrar ya. et demeye? Ben bu kelimeyi Yoldaki işaretler isimli kitabımda işlediğim için idam ediliyorum. Ben bu kelimeye peygamberlerin davet ettiği gibi davet ettiğim için idam davran diyorum. Ben bu kelimeye Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka yeryüzündeki hayata bir felsefe yükleyerek, bakış açısı, hayat tarzı yükleyerek adını ister demokrasi, ister laiklik, adını ne koyarsanız koyun. Yani Allah'ın ön görmüş olduğu hayat şeklinin dışına hayat şekillerini Allah'tan başka ilah yoktur diyerek ayaklarımın altına aldığım için ben öldürülüyorum. Yani sen bu kelimeyi mi benden söylememi istiyorsun? Yani burada düşüneceğimiz ne? Yani burada düşüneceğimiz husus şöyle. Tamam ben aldım. Allah razı olsun. Eyvallah, eyvallah. Şurayı aç. Bir taraftan siz yiyin. Ha? Ha, bir taraftan yiyin ben konuşayım siz yiyin. Şeker atmadın mı? Yok. Ha, o alışkanlıktır. <gülüyor> şeker atmadım, şeker şekersizim. <gülüyor> <içeceğim. gülüyor> evet, yani, yani alış yani. alış kaşı içine koyarsa ben de çeviririm tabii. İdam edilmesi sevabı zaten o. Ne güzel dedi ya. Peki niye idam edilsin? Ya la ilahe illallah'sa kendisini idam ettiren neydi diye bir soru sorsam ne diyeceksiniz? Niye bugün ben La ilahe illallah dediğim zaman Allah'ın indirdikleriyle hükümetmeyen ve Allah'ın yarattığı kulları Allah'a kulluktan alıp koyan gerek batı düşüncesi, gerek gerek demokrasi, layıklık türü, küfür düşünceleri, gerekse başka hayat felsefeler, fark etmiyor. Yani Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın ön görmüş olduğu, yarattığı kulu için ön görmüş olduğu hayat tarzının dışına, başka hayat tarzlarına onları çağırın. Kanunlarıyla, efendim medyasıyla, gücüyle, kuvvetiyle, askerle, mahkemesiyle, yürütmesiyle, yargısıyla onu insanlardan isteyen ve insanlara onu dayatan tağutlar neden ben bu sözün içeriğini peygamberin ağzından çıkan kelamla doldurduğum zaman beni içeriye atıyor, beni asıyor, beni kesiyor, beni idam ediyor ah. ve neden bir hoca da bunu alıyor mikrofonla hem de hoca şehre bağırıyor ona ah. para veriyor. Beni içeri atıyor. Bir çelişki var aslında burada ya. Şimdi Allah Teala bunun hangisinden hoşnuttu? Demek ki Allah Teala bu sözün boşu boşuna ağızdan çıkmış olmasından razı değil. Allah Teala'yı razı kılacak olan şey Allah Azze ve Celle'nin kulu tarafından ortaksız bir şekilde tanınmış olması ve bilinmiş olması. La ilahe dediği zaman kendisinden başka ne varsa hiçbir şeyi Allah'a yakınlaştırmak, Allah Teala'ya benzeştirmek, Allah Teala ile aynı seviyede tutmuş olmak, bunun hepsini reddetmek ve sadece Allah'ı birlemiş olmak. Mesela, müşrikler, Kendilerine cehennem gösterildiği zaman, ateş kendilerine gösterildiği zaman ne yapacaklar? Orada bir itirafla bulunacak müşrikler. İtirafları ne olacak onların? İtirafları şöyle olacak. Vallahi in kunna le zalimin Biz gerçekten zalimmişiz. Yani biz bu azabı hak ettik. Biz bu azabı hak ettik. Biz zulm ettik. Hangi zulüm? Kaç çeşitli zulüm? Üç çeşitli zulüm. Bir... Kulun kullara karşı yaptığı zulüm. İki, kulun kendisine karşı yaptığı. Ya da küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Kulun kendisine karşı yaptığı zulüm. İki, kişinin kulun diğer kullara karşı yaptığı zulüm. Üç, kulun Rabbine karşı yaptığı zulüm. Zulüm haksızlık demektir. Ve derler ki biz gerçekten zalimlermişiz. Neyin için? İznü sevvikum bi rabbil âlemin. O bu, bu dünyada hangi gerekçeyle olursa olsun Allah'ın emri dururken iyi de diyerek başka Allah'ın emrine muhalif emir verenlere eyvallah çektiklerini ve ortak koştuklara diyecekler. İ vallahi biz hakikaten zalimmişiz ya. Niye iznü sevvikum bi rabbil âlemin? Biz siz âlimlerin Rabbi ile aynı seviyede telakki etmişiz. Aynı seviyede Allah Teala şu hükmü vermiş, biz sizin hükmünüzü de kabul ettik. Değil mi? Yani Allah Teala bir şeye hüküm vermiş ise bu hükmün zıttına bir hükmü kabullemek gibi bir durum mümkün mümkün mü? Yok asla. Yani Allah'ı tanıyan için bu mümkün değil. Evet. Ya insanın yüreğini paramparça eder, ciğerini paramparça eder ya. Sen kimsin? Yani sen kimsin de ben seni Allah Azze ve Celle ile beraber aynı seviyede göreceğim. Sen kimsin ki Allah Azze ve Celle bir işe hükmettikten sonra Hı. ben sana da olur diyebileceğim. Mümkün mü? Ha, kimlerin açısından bu mümkün? Bu Allah'ı hakkıyla takdir edemeyenlerin açısından mümkün. O yüzden müşrikleri allah Teala anlatırken ne diyor? وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِكِ Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Şimdi hı. la ilahe illallah şirkin ortadan kaldırılması demek. Yani şirki falan daha önceden biliyoruz, evet. işlemişiz. Mesela Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sahabeden bir tanesine bu şu tavsiye yapmıştı. Biliyorsunuz Evsani Halil diyor ya, e, dostum bana şunu tavsiye etti. Diyor, Ebu Zer radiyallahu anh yakılsan da seni parçada etseler Sakın Allah'a ortak koşma. Ve in muzzikta ev hurrikta Seni yaksalar da seni paramparçada etseler Allah'a ortak koşma. Şimdi Allah'ı hakkıyla takdir eden bir kalp La ilahe illallah'ın hakkını bilir. Çünkü La ilahe illallah demek. Allah Azze ve celle'ten Başka yaratan yoktur demektir. La ilahe illallah demek Allah Azze ve Celle'den başka bu yarattığına istikamet belirleme hakkı olan yoktur demektir. La ilahe illallah demek Allah Azze ve Celle'den başka gerisin geriye kendisine dönülüp de hesabına ve divanına durulacak yoktur demektir. Başlangıç Allah'tandır, hal yani şu an içerisinde bulunduğumuz devir Allah'a aittir, dönüşte Allah'a aittir. Bütün bunlarda hakim olan Allah Azze ve Celle'dir. Kulun yaratılmış olduğu sebep bu yüceler yücesi olan Allah Azze ve Celle'yi tanımak, onun ile kalbini buluşturmak, ve bu anlamda iki dünya saadetine, hem dünya saadeti hem ahiret saadetine ermiş olmaktır. O yüzden la ilahe illallah dediği zaman Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla ilahlık vasıfları üzere bilen kişi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmıştır. O kişi kazanmıştır. Allah Azze ve Celle onlardan razıdır. Ashab-ı Kehfi biliyoruz ashab 4-5 tane gençtir. Yaşamış oldukları ortamda Allah'a iman etmiş. Tevhide iman etmiş. Bir muvahhid olarak Allah'ı birlemeyi, yani la ilahe illallah'ın hakkını evet. <gülüyor> vermek çabasıyla iman etmiş gençler. Ve verdiler de. Allah-u Teala ne buyuruyor Keh suresinde? Onlar iman ettiler. Ve zidnahum huda. Biz de onların hidayetini artırdık diyor Allah Kayıda neydi? Le in şekartum le ezidennekum Siz şükrederseniz Allah Azze ve Celle ben size artıracağım. Bu her şeyde böyle. İmanınızda şükrederseniz imanınızı artıracağım. Yani şükür ney? Şükür de Allah'ın tamam. verdiği nimeti Allah'ın istediği şekilde değerlendirmiş evet. olmak. Evet. Ve Allah Azze ve Celle ashabı kehfe La ilahe illallah'a nasip etti mi? Etti. Onlar ne yaptılar? Bütün dünyalıklardan sıyrıldılar. Kendileri Roma imparatorluğunun o zaman Roma İmparatorluğu hakimdi. Kendileri Roma imparatorluğunun içerisinde nüfus sahibi, makam sahibi ya da bugünkü bizimkilerin başımızda bulunan tağutlarda olduğu gibi bir çeşit ilerleme imkanı olan insanlardı. Bir parça İslami kimlik kişilikten sıyrılsalardı, yani çok büyük yerlere gelebilirdiler. Ekonomik olarak bir şey elde ederler. insanlar kendini sevdirebilirdiler. Yani hasıl ve hasıl. Ama onlar Allah'ı tanımışlardı. O yüzden onlar ellerinin tersiyle makamlarını da attılar. Mevkillerini de attılar. Otoriteyi de bir tarafa attılar. Her şeylerini bir tarafa attılar. Ve dediler ki kendi kendilerine bunu bir sonradan mağara ya kaç, eh, kehfe yani mağaraya kaçtıkları dönemdeki ifadelerinden biz anlıyoruz eğer biz gerisin geriye onlar bizi ellerine geçirirlerse diyordu bu kafirler ya bizi kendilerine döndürecekler kendilerine döndüreceklerden kastı ne yani onları kabul etmemizi isteyecekler onların Allah'a şirk olan sistemlerine okey dememizi isteyecekler tamam yani biz Müslümanı siz de kabul ediyoruz yani kardeşiz dememizi onların Allah'a isyan olan sözlerine Allah'a karşı nankörlük olan şirk inançlarına sıcak bakmamızı isteyecekler. Haramlarına ses çıkarmamamızı isteyecekler. Yani millet olarak onlara tamamen nasıl din hoşgörüdür anlamında hoş görmemizi isteyecekler ya da bizi öldürecekler. Eğer biz onlara dersek izen kulna, kulna izen şatata biz dediler o zaman Allah'a karşı çok haddi aşmış bir söz, bir fiil ortaya koyacağız. Allah'a karşı bizi kim kurtaracak? Yani Allah'ın ilahlığını kabul ettikten sonra Allah'ın indirmiş olduğu hükmü bunun adını ister şeriat koyun, ister Allah'ın hükmü koyun, ister kelamullah koyun, ister Allah'ın vahyi deyin, ister peygamber yolu deyin, hepsi aynı şey. Her ne ki alemlerin Rabbinden Cebrail vasıtasıyla Resulullah'a ve ondan bize gelmiş Allah'ın şer'i hükmüdür. Göklerin ve yerin Rabbinin bir mesele hakkında verdiği hüküm kulları hakkındaki rahmet hükmüdür ve mümin ona tabi olur ondan başkasını tanımaz. tanımaz. Tanıyamaz. Ve... Ashab-ı Kehf, hayır dediler. Biz onlara uyarsak ne yaparlar? Bunlar bizi yolumuzdan ederler. Ve biz sapmış oluruz. Ve onlar gerekirse yakılma pahasına, parçalanmış olma pahasına ne yaptılar? O la ilahe illallah'a sadık kaldılar. Hem kavli hem de fialli olarak ne yaptılar? Bunu işlediler. Onlar bunu işleyince Hazreti Musa Ya Rabbi hangi söz daha çok sen hoşuna gider? La ilahe illallah dedi ve Allah Azze ve Celle onları öyle bir sevdi ki Allah Azze ve Celle onları öyle bir sevdi ki Kur'an-ı Kerim'inde bugün bizim gibi kıyamete kadar gelecek olan müminlere, gençlere, yiğitlere onları örnek gösterdi. Bakın ya. benim böyle kullarım da vardı. Nasıl sevmiş ama Allah Teala değil mi? Evet. Niçin ama? Çünkü onlar biz dediler eğer ki kavmimizin bizi kendisine çağırdı. Biraz güncelleştirelim mi? Güncelleştirelim. Evet. Evet. Onlar dediler ki eğer biz saf ve halis Allah'ın kitabında bize gösterdiği, peygamberinin örnekliğiyle bizim önümüze serdiği, Müslümanca yaşamak, hem Müslümanca düşünüp, hem Müslümanca yaşamış olmak düşüncesinden sıyrılır da bir parça laikliğe kayarsak, bir parça laikliği hoş görürsek, bir parça demokrasiye de eyvallah dersek, bir parça e, zalimlere, bunun adı Amerika olur, ha. Rusya olur, Batı olur fark etmez. Bu küffara bir parça edersek, onları ve onların kültürlerine göğsümüzü açar sıcak söz söylersek, Allah teala bize hakikati gösterdiği halde biz onların Allah'a sırt dönmüş söylem, düşünce ve hayatlarına okey çekersek bizi Allah'ın katında kim kurtarır dediler. Varsın yaksınlar. Varsın idam etsinler. Varsın dağlara sürsünler. Evet varsın dağlara sürsünler elimizden imkanlarımızı alsınlar biz biliyoruz ki yeryüzünde tek de kalsak biz sırtımızı alemlerin Rabbine dayamışız siz kimsiniz madem ki la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur da Allah'ı her vasfında birleyeceğiz o zaman söyleyin bana Allah'tan daha güzeli var mı Siz bizi hangi sevdaya çağırıyorsunuz? Daha güzelle mi çağırıyorsunuz? Ya da haşa ona denk olan sevdalanabileceğiniz bir güzel mi bizim önümüze koydunuz? Ki ona sevdalanan. Allah Teala yani. kendisi en çok korkulmuş olması gereken değil mi? <gülüyor> Şüphesiz. E, o zaman siz bizi neyle korkutuyorsunuz deriz <Gülüyor> Madem ki la ilahe illallah siz bizi neyle korkutuyorsunuz yani bugün gerçekten yani sadece işten çıkarılmış olmaktan korkup da Allah'ın razı olmayacağı fiillere kendileri düşenler yani Allah'a karşı nasıl bir mazeret ortaya koyacaklar Nasıl bir mazeret ortaya koyacaklar? Yani sırf para kazanayım diye karısını, kızını, çoluğunu, çocuğunu işe güce gönderenler, helali haramı artık gözetmeyenler. Bunlar Müslüman olduklarını nasıl gerçekten iddia edebiliyorlar? Yani Allah'a teslim olduklarını nasıl iddia edebiliyorlar? Siz neyden korkuyorsunuz demezler mi adama? Yani Allah'tan daha çok korkulacak bir şey mi var ki siz bizi korkutuyorsunuz da biz de sizden korkmuş olalım. Hı -hı. Neyle korkutacaksınız ki bizi? Hani geçenki dersle işlemiştik. Kim Allah Teala gibi bağ vurabilir ki insanı? Allah korusun. Kim yetmiş arşın zincire insana da ateşe? Allah Teala'nın azap ettiği gibi kim edebilir ki? Sizin yeryüzündeki en zalimlerinizi bile Allah Azze ve Celle sizin gözünüzde bile en basitiyle helak etmedi mi? Firaun denizde boğuldu. Nemrut sinek beynini yedi. Sineğe ben seni hele sen kimsin de benim yarattığım yeryüzünde benim kullarımı bana kulluktan alıkoyunmak şeklinde tağutlaşıp azgınlaşıp benim kullarımı benden edersin diye onlara bile rezil rüsvayı etmedi mi? Ve buna iman etmiş olan bir Müslüman biz neyden korkuyoruz da bugün hakikaten Allah'ın razı olmadığı işlere eyvallah çekebiliyoruz? Biz Allah'ı gerçekten tanımıyoruz. Maalesef. Gerçekten tanımıyoruz ya. Neyden korkuyoruz ki? Yani bu dünya ne zevkü sefa içerisinde yemekten çatlayanları da öldürdü toprağın altına attı. Açlıktan ölümleri de toprağın altına attı. Evet. El-Baki yani Allah'tan başka. başka Baki kim var ya? 6 ay önceki saçlarımızın rengiyle altı ay sonraki bile bir değil ya malımız mülkümüz de bir değil Yok. azalır çoğalır sağlığımız sıhhatimiz de bir değil azalır çoğalır hepisi hangi birisi baki ki sen de değilsin o zaman neyden korkutuyorsunuz ya da Allah Teala'dan daha zengini var mı Yok. o zaman biz la ilahe illallah dedik ya siz bizi başka hangi zenginliklerle kandırıp da Allah'tan bizi alıkoyabilirsiniz <gülüyor> nasıl alıkoyabilirsiniz Değil mi? Yani Allah'tan daha zen Allah'ın zenginliğinin gerçekten farkına varmış olan bir insan. Arapçada zengin gına olarak geçer. Fakirlik fakirlik olarak geçer. Fakir Fahim. aslında muhtaç olan demektir. Hmm. Allah-u Teala bir ayette ne diyor? Entumul fukarau illallah, Ey insanlar! Hepiniz Allah'ın fakirlerisiniz. Evet. Fakir nedir bilir misin? Fakir, muhtaç olan demektir. Bu muhtaç illa paraya değil ha. Bir şeye muhtaç olan. Hani Hz. Musa Aleyhisselam e, Mısır'ı terk etti. Geldi o salih kulun, bazı alemler Şuayb Aleyhisselam diyorlar ama çok ciddi bir delil yok bu hususta. Salih kul. O salih kulun yanına geldi, hani medyene geldi. Biliyorsun orada onun o iffetli kızlarını gördü. Biliyorsun değil mi o Kuran'daki o kız Hz. Musa geldi. Aşağı Baktı ki insanlar hayvanlar usuluyor. Baktı ki iki ya. tane kız arkada bekliyor. Evet. Tamam. Gitti dedi. Niye bekliyorsunuz burada? Evet. Onlar dedi ki biz bekliyoruz ki onlar gitsin. alsın gitsinler. Biz karışmayız onlarla. Evet. Biz iffetli, oturaklı, ahlaklı kızlarız. Biz onlarla hemhal olmayız. Onların içerisine girmeyiz. Diye. Ve Hazreti Musa aleyhisselam onların biliyorsunuz hayvanlarını suladı. Onlara verdi gittiler. İnsanlar çekildi. Hazreti Musa nereye gideceğini bilmiyor. Ne dedi? Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi ben yok, dedi yok. senin bana indireceğin her nimete fakirim. Yani her nimete muhtacım. Tükendim. Gidecek yerim de yok. <gülüyor> tanıdığım kimsede yok. Allah. Oturdum kaldım burada. Fakirinim. Bütün insanlar Allah'ın fakiri değil mi? Elbet. Allah Azze ve Celle bir beş dakika sonra hatta şu anda aldığım nefesi bile bir borç olarak bana hesabı sormak üzere borç vermiyor mu? Evet. Bir on dakika sonra da muhtaç değil miyim ona? Evet. evet. Allah Teala ney? Kul ehad. Evet. Allahu samet, es samet. Her şey kendisine muhtaç iken kendisi hiçbir şeye muhtaç olmuyor. Her şey ona muhtaç. Öyleyse Böyle bir Allah'ı tanımışız. Her şeyden bağımsız. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ve her şey ona muhtaç. Ben böyle bir alemden Rabbinin zenginliğini buna iman etmiş olan bir insan iken ben. Hani kafirin bunu anlamamış olmasını normal karşılarsın. Zaten akletseydi iman ederdi. Hani diyorlar ya Mülk Suresinde yani eğer biz ne akilu biz gerçi de akledenler olsaydık biz bu ateşin elinde olmazdık. Ne yapardık? Ne akledik, nesma, işitir ve aklederdik. Hadi onların anlamamasını bilebilirsin. Ama elinde Kur'an ve bu Kur'an'a iman ettiğini önünde Peygamber aleyhissalatu vesselam ve ona iman ettiğini söyleyen bir Müslümanın hiç bunların habersizmiştesine dönen dünyada sabitlenecek gibi yaşamış olmasına hangi adla bunun adını biz ne koyacağız ya? Yani Allah bizdeki böyle bir la ilahe illallah'tan hoşnut mu? Hani Allah'a birleyecektik? Hani la ilahe illallah Allah'ı birlemekti? Öyleyse siz Allah'tan başka bir zengin gösterin de gelip ona kulluk edelim. Allah'tan daha zenginliği gösterin de evet onu ona ortak koşalım. Haşa sümme haşa. Yani Allah'tan daha zenginliği var da hangi zenginliklere bizi kandırıyorsunuz? Yani bu bağlamda Allah'ın isimlerinden bir tanesi hüküm koyandır. Allah Teala kulları hakkındaki öğretilerini peygamberlere indirmiş, onlara helalini haramını belli etmiş ve önlerini açmıştır. Bunun hepsi rahmettir. Madem ki Allah Resulü Aleyhi Salatü Vesselam için وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ Biz seni Başka bir şey için değil. Ancak alimlere rahmet olasın diye gönderdik. Ya insanlara rahmet olmak için kendisini çileye atmış bir insan aleyhissalatü vesselam. Emin olun daha dün müydü, ki gün müydü? Bir parça şöyle düşündüm. Hani e, kafirlerden olsun, sapıklardan olsun, Müslümanlardan olsun, kimden olursa olsun. Yani tarihin içerisinde, adını duyduğumuz insanların içerisinde Herkesin bir şeye çağırdığını baktık. Yani Aristo'sundan tutun da, Marx'ına varıncaya kadar, efendim, Hitler'sına varıncaya kadar ne olursa olsun. Yani bir düşünceye, insanları bir hayata çağıran, insanları gördük. Peygamber aleyhissalatu vesselamın davasının hak olmaklığını akıl zemininde tartmak diye kendi kendime bir parantez açtım hani Allah hamdolsun iman etmiştiğimiz zaten en büyük nimetimiz. Bir de akılla dedim ya. Hitler'e bakıyorum. Adam davasının üzerine saltanat kurmuş bir adam. Dünyanın dadını çıkarmış. Efendim Marx'a bakıyorum. Komünizmi ortaya çıkaranlar. Ve hayatım dadını çıkarttılar. Ahkam kesmek desen onlarda... Adam öldürmek desen onlarda. Mal servet desen onlarda. Hepsi onlarda. Bugünkü demokratlara bakıyorum. Parlamentodakiler de dahil. Adamların tam bir ittifak ile anında kanuna bağladıkları kendi maaşlarının zammı. Onda hiç ıktiraf yok. Alabildiklerini de alıyorlar biliyorsunuz. Maaşları da baya bir dil uçutuyor. Eee. Onu da duymuşsunuzdur. Her neyse. Yani bir çeşit. Kendilerini halka feda ettiğini söyleyenler bunun üzerine çok ciddi bir saltanat üzerindeler. Düşündüm düşündüm yani aklımın hafızlamı bildiği Müslümanından gavurundan. Yani efendim Sigmund Freud'undan tutun da aklımda olan yani 15-20 tanesini karşıladım. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Davası çileli bir dava. Sıkıntılı bir yol. Yüzü gülmedi. Acı üstüne acı. Çok gece acı yapmış. Üstüne üstelik. Üstüne üstelik. Yani Hz. Ayşe'nin gözlerine yaşlar az dökülmedi. Önüne güzel bir yemek gelse gözüne yaş akardı. Sevdiğim diyordu. Bunlardan üç gün üst üste yiyip karnı doyurmadı diyordu. Aleyhissalatu vesselam'ı kast ediyor. Ne adına bunu yapıyordu? Yeryüzündeki en güzel kadınlarla mı evet. evlendi? Evlendiği kadınların Hazreti Ayşe'nin dışında hiçbirisi bir şey bile bakire bile değildi. Yaştı ileride. Yaşları ilerlemiş. Evet. Saltanat mı? Mal mı? Mülk mü? Şey. Evi mi? Nedir evet. Allah aşkına ya? Bu insan bu davaya niye attı kendisini? Bu davanın batıl olma ihtimali var mı ya? Evet. Hayatına bak. Öyle insanlar gelir ki masa başında oturur birileri çile çeksin. İmza atar kan aksın. Yani bunun en ufak bir şeyden dolayı gözyaşı döktüğünü. Hatta adam bir tanesi gelmişti. Müşriklerden biri dedi ki ey Allah'ın Resulü ben dedi Müslüman olmadan önce öyle bir şey yaptım ki içim içimi parçalıyor. Ne yaptın hızlı hızlı anlatıyorum ki konu şey etmesin dağılmasın. Ee, dedi ki Allah'ın Resulü benim, ben dedi bütün e, Doğan dedi, kız çocuklarımı gururumdan dolayı erkekli gururumdan dolayı hani yarın bu tutar da başkasına gelin gider He. yani gururumdan dolayı dedi, kız çocukların hepsini öldürdüm dedi bak adamdaki gurura bak bir kızıma gelince annesi dedi ki bana bırak bunu ve o kızımı öldürmedim diyor ama o kızım bile diyor büyüdü nişanlandım Evet. Nişanlandıktan sonra diyor, düğününe yakın diyor, hatta gittim, anasına hazırla bunu, hala gurur yaptım diyor. Ya benim namusum, benim kızım, çok affedersiniz, başka bir erkeğe gidecek, kadın olacak, öyle mi? Gurur yaptım, annesine bunu süsle dayılarına götüreceğim dedim diyor. Nişan yaptım diyor kızıma ya. Aldım. Ve o kızımı aldım, götürdüm diyor, o şekilde evet. cidden diyor, şey kuyuya attım ve yetişkin olduğu halde onu öldürdüm, yapma baba diyordum. abi Öyle gururum vardı diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor... ...bunu anlatırken ravi gözlerinden... ...yaş akıyor peygamberin. Ve döndü dedi ki... ...eğer ki cahiliyeden dolayı... ...cahiliyede yaptığından dolayı... ...birisini cezalandırsaydım... ...vallahi o sen olurdu. <gülüyor> Ve ağlıyor diyor peygamber. Allah Allah. Ya biz bunu hayatın her anında görüyoruz. Nerede yetim var... ...öksüz var onların üzerine titremiş... ...onlarla gözyaşı dökmüş... Zenginlerle oturmayı değil, kimsesiz ve yetimlerle oturmayı kendisine karakter biçmiş. Ne çıkarı var bunun ya? Yani bunun getirdiği davanın batıl olma ihtimali aklende sıfırdır. Hani bir insan ahiret ile alakalı olmasın, niye böyle bir şey yapsın ki? Kendi kızı bile elleri çatlayacak... Çalışmaktan dolayı babacım bana bir parça en azından savaştan gelmiş ganimetlerden bir hizmetkar ver de işimi görse ellerim çarpıyor diyecek. Hazreti Fatıma annemiz, kızım burada Müslümanlar, Ashab-ı Suffa'daki kimsesiz Müslümanlar bu durumdayken sana nasıl vereyim diyor. Yani. Nesi kalmış? Hazreti, Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma annemiz tartıştı. Evet. Hazreti Ali bir daha radıyallahu anh, bir daha evlenmek istedi. Tamam mı? O da müşriklerden Allah'ın düşmanının kızıyla olunca Hazreti Fatıma geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ya Allah'ın Resulü herkes diyor ki ve biliyor ki sen ailenden dolayı kimseye kızmazsın ama Allah'ın düşmanının kızıyla beni bir araya getirme diye yani Hazreti Ali'ye biraz bir şeyler söyle diye geldi. Hazreti Fatıma bile bunu söylüyor herkes biliyor ve diyor ki Muhammed ailesinden dolayı kimseyle kötü olmaz Kötü olduğu varsa Allah için, kötü olduğu varsa ümmeti için. Size bir şey daha söyleyelim. Bir insan için ağlar? Sahabe diyor ki iki yerde olan şey bu. Eyvallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hıçkıra hıçkıra ağlarken gördük diyorlar. Hıçkıra hıçkıra ağlarken. Sahabe ne diyor? Eğer diyorlar peygamber bu şekilde hıçkıra hıçkıra ağlıyorsa Allah aşkına bir düşünün ya. Kesin kızına bir şey olmuştur değil. Kesin çocuğuna bir şey olmuştur değil. Kesin efendim e, akrabalarına bir şey olmuştur değil. Hatice'sini özlemiştir değil. Madem ki peygamber böyle acılı ağlıyor, kesin diyor sahabe ümmetiyle alakalı bir haber gelmiştir. Ne çıkarı var bu insanın? Bana akıl düzleminde gelin konuşun. Akıl düzleminde bana gelin konuşun. Ey iman etmemiş olanlar. Sizin üzerine saltanatları bindirdiğiniz Roma İmparatorları, Gayseri'leri, Kisra'ları, onların çağırdığı demokrasi, laiklik türü Allah'ın hükmünün ve yaşam felsefesinin dışındaki ideolojiler mi hak bu mu? Getirdiğine bakıyorsun rahmet, kendine bakıyorsun rahmet ve bunlar tek de değil. Bundan önce bunun kendilerinin sonuncusu olarak gönderildiği silsilelerin hepsi böyle. Hepsi böyle. Söylemleri aynı. Ne La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başkasına boyun eğmek yok. Allah'tan başkasına rükû etmek, bel kırmak yok. Nasıl olsun ki? Adam bugün kanun yazıyor. O kanunu bana dayatıyor. Uyacaksın diyor. Neden? O kanunu yazan kim? İnsan. O kanunu yazan benim gibi bir insan. Bak onlar benim kadar insanlıktan nasibini de almamıştır. Ha. Çünkü kim parlamentoya gidebiliyor? Kim zenginse, kim meşhursa, kim daha çok tanınıyorsa onu aday gösteriyorlar. Yani ben aday ya. göstermez ki adam. Abi. Onu aday gösterir. Kim zengin, kim daha ya, ya. çok tanınıyorsa onu gösterir. İyi de zenginlerin içerisindeki hayırsızların daha fazla olduğunu her akıl sahibi bilir. Paylaşmayı bilmez. Eze eze zaten zengin olmuş. Sömüre sömüre zaten zengin olmuş. Birçoğu. Birçoğu. Ya o adam daha insanlıktan bile nasibini tam almış değil. Ben neden onun eliyle yazdığına uyacağım ki? Madem beşerse eşit platform bile yok. Sen kendi adına, kendi gücünle, kendi zenginlikleri içerisinde birini seçiyorsun. Bana bunu illa bunlardan birini seçeceksin diyorsun. Ve ondan sonra onun yazdığını beni müzem tutuyorsun. Hayır kardeşim biz tamam. la ilahe illallah dedik yani. Biz Allah'a uyacağız diye nefsimizin arzu ve isteklerinden geçtik. Siz kimsiniz? Değil mi yani? Amin, amin. Yaşasam arzu ve isteklerimin doğrultusunda yaşarım kardeşim. Yani nefsim bana neyi dürtülüyorsa gez mi diyor, toz mu diyor. O gün burada, akşam orada, sabah burada, hovarda gibi eğlen, gez, toz, ye, iç, eğlen. Nefsim bana bunu dayatır. Bana en sevimli olan nefsimdir. Ya ben bunu bile Allah Teala'ya teslim etmişim. Onun bile dediğinden vazgeçmişim. Senin dediğinden mi çıkmayacağım? Yani sen bana nefsinden niye ötü olasın? Mantık olarak. Heh, mantık olarak tabii ki. Yani akıl olarak bile bu böyle. Kaldı ki iman olarak Allah'ın dışında sizin topunuzu biz reddetmişiz zaten. Bütün izinlerinizi, ideolojilerinizi ve bütün örneklerinizin hepsini reddetmişiz. Bu dinin içinde bile peygambere rağmen örnek gösterenleri de biz silmiş atmışız. Falanca hoca. Niye sakal bırakmıyorsun? Üstadımızın bıyığı yok. Bizim adetimizden değil. Biz onları da ayaklar altına aldık. Peygamberden Muhammedun Resulullah diye ondan daha güzel bir örnek. Ha bugün işlemek istediğin konulardan biri de oydu. Yani Allah Teala'nın yok bugün olmaz. Allah Teala'nın ayetinde ey peygamber şüphesiz ki biz seni insanlar bir kandil olarak gönderdik. Nur saçan, ışık saçan, siraca münira, nur ve kandil misali gönderdik seni insanlara ki onlara kandil gibi parlayasın. Evet. Onlara ışığa itesin, sıratullah Allah'ın yoluna itesin diye seçtik dediği. O yüzden işlemek istediğim şey o ayeti alıp biz gerçekten ne kadar peygamberliyiz hani kitaplı kitapsızı var peygamberle peygambersizi var peygamber bizim hayatımızda nerede diye öyle bir konuda da işlemek istemiştim aslında bugün ama nasip değilmiş yeri gelmiş sadece adını verdim öyle şimdi o peygambere bakıyorum onun getirmiş olduğu düşünceye bakıyorum hayatına bakıyorum ve onun ile Allah'ı tanıyorum ve bu Allah'tan sırt dönmenin bir kere Ateşi gözü alacak kadar geri zekalı, ahmak olsak bile akla da mugayir olduğunu görüyoruz. La ilahe illallah dediğin zaman madem ki Allah azze ve Celle hüküm koymuş ve o hükmüyle insanlara yön vermiş. Yani biz genelde şu kitabı tamam mı şu kitabı merasim kitabı olarak okuduğumuz için bunun farkında değiliz. Sanki, dikkat edin ama sanki gitsem belediye başkanına mührünü alsam gitsem de belediye başkanına mührünü alsam ya da milletvekilinin mührünü alsam getirsem şu kitabın altına mühür vursam bunlar kanun tasdik edilmiştir diye sanki bunu daha güzel okuyacaklar gibi insanlar evet, Tabii ki yani. aşağı. Tabii ki aşağı. Şunun bir harfiyle bütün âlem ha, kurban gider. Ha. Ama sanki değil mi? Ha. Nerede peki bu kitap bizde? Biz bu kitabı nasıl okuyoruz? Mesela Allahu Teala ayetinde diyor ki: "Emlehum şurakâun şera'û lehum mined-dîn mâ lem yezen billâh." Yoksa onlara Allah'ın müsaade etmediği bir şekilde kendilerine hüküm koyan ortakları mı var? Bizim ortaklarımız çok. Allahu Teala zina haramdır diyor. Adam kanunun helaldir diyor. Allahu Teala mirasta şudur, bizimkiler böyle diyor. Bunu olduğu gibi basıdan aldıkları gibi Allah'ın müsaade etmediği bir alanda başka ortakların getirdiklerini ortaya koy ve adam buna çağırıyor. Demokratım derken gurur duyuyor, laiklik derken gurur duyuyor ve buna çağırıyor, ciddi ciddi çağırabiliyor. Yani bunlara çağırırken de Allah'tan utanmıyor. Ama tek kelimeyle biz ne diyoruz? Sen Allah'ı tanımıyorsun ki. Sen Allah'ı tanımıyorsun ki. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükmüne, yani şu kitaba, Hazreti Osman bu kitabın üzerine şehit edildi. Evet. Hazreti Osman vahiy katibiydi. Hafızlardandı. Bir gecede bir rekatta Kur'an'ı hatmetmiş olduğu rivayet edildi ki doğrudur. Bu şekilde edildiği de vardır. Çünkü ortalama 6-7 saat falan sürer ve kışların uzun olduğu dönemde rahatlıkla bir kimse bir gecede hafız ise hatmedir. Yani Hazreti Osman'ın hayatı bundan ibaretti ve şöyle bir ifade kullanıyordu. "Le grubuna kulubuna min kelam rabbina." Eğer ki kalplerimiz temiz olsaydı Rabbimizin kelamına doymazdı. Kalplerimiz temiz olsaydı Rabbimizin kelamına doymazdı. Ama biz bunu merasim usulü okuduğumuz için hemen bunu okuduğum yerde Allah rahmet kim öldü diyesimiz geliyor ya. Ya bu nedir yani... Allah aşkına ya? Hani bu la ilahe illallah Allah Azze ve Celle'yi tanımak ve onun bütün sıfat ve isimleriyle beraber zatında birlenmesi anlamına geliyordu ki öyledir zaten. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde söylenen ve hayatın kendisine tabi kılındığı bir kulluktan Allah razı oldu. Yani artık şu beş vakit namazlı gerçekten namazımızı kılalım. Yani Ramazan gece orucumuzu yani artık şundan bir kurtulalım. Ya. Yani gerçekten vakti gelmedi mi ya? Yani hayır arkadaş ben Müslümanım ya ben ben Allah'a teslim olan bir insanım. Yani ben la ilahe illallah diyen bir insanım. Yani şundan artık kullanmak yani Allah'ın şimdi Kur'an Aynen Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. La ilahe illallah da öyledir. Evet. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Rübbe Kur'an'ı okuyan niceleri vardır ki? Yel'anuhul Kur'an. Kur'an ona lanet edir. Kur'an ona lanet ede ede. Okuyorsun da hakkını vermiyorsun. Onların Allah'tan başka hüküm koyan kanunları mı var diyor? Ortakları mı var diye okuyorsun. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kâfiredir ayetini okuyorsun gidip oy veriyorsun. Bu ne lahana bu ne perez. Bu Kur'an tabii ki sana lanet edecek. Ben sana Rabbinin kelamıyım. Ben oyun ve eğlence değilim. Allah azze ve celle bir işe hükmettiği zaman mümin erkek ve kadının o işte seçme hakkı yok. Müslümansan yok. Ama müşriksen seç kardeşim, sıkıntı yok. Müşriksen seç. Allah bize Amin. Eğer böyle bir seçme benim böyle bir seçme hakkım yok. Ya bana yarın Allah aşkına bana kim kefil olacak ya? Kim kefil olacak bana? Ne adına kefil olacak? Hiçbir şey olmasa bu yol şüpheli bir olsa ben azap şüpheli almayacak bir şey mi ya? Yani azap üzerinde oynanabilecek. Yani ya tutarsa dirilebilecek bir şey mi? İmanın yetmese bile aklından dolayı uzak durabilden <gülüyor> belki doğrudur diye uzak durabilden yani bu bu değil midir? Sen nasıl Allah Azze ve Celle'nin kendisinde bulundurmuş olduğu bir hakkı başka birisinde vermek gibi bir cürete yetinebiliyoruz? Ama bu öyle para etmiyor ki bugün işte niye? Çünkü biz gerçekten la ilahe illallahı bilmiyoruz. Tamam. Emin olun ona çağıranlar da bilmiyor. Onunla Müslüman olduğunu iddia edenler de bilmiyorlar. Yani şu, ya. artık şunu dememiz lazım gerçekten. Neyi dememiz lazım? <gülüyor> Kardeşim niye günah işliyorsun? Neden günah işliyorsun? Neden faiz yiyorsun? Neden zina ediyorsun? Neden içki içiyorsun? Neden adam öldürüyorsun? Neden haksız yere adam dövüyorsun? Neden hırsızlık ediyorsun? Neden ahlaksızca insanlar içerisinde geziyorsun? Neden ahlaksızlığa sebep olan şeyler paylaşıyorsun? Neden haram olan müzikleri insanlara yayıyorsun? Neden insanlara Allah unutturacak olan şeylerin reklamını yapıyorsun? Neden, neden, neden, neden, neden dediğin zaman karşıdaki ne diyor? E biz la ilahe illallah demedik mi diyor. <Gülüyor> He dedim ya e, tam evet. kafir değilim ya diyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Haramlara zemin oluştursun diye köprü adına kullanılan bir kelime evet. olmuş. Allah'a teslim olma. Evet. Asabıkef evet. diyor ki biz la ilahe illallah dedik daha nasıl bu kame uyarız? Biz de artık diyeceğiz ki biz la ilahe illallah dedik. Nasıl biz Allah'a ortak koşarız? La ilahe illallah dedik, nasıl Allah'tan başkasını Allah'a sever gibi severiz? La ilahe illallah dedik, nasıl Allah'tan başkasından Allah'tan korkar gibi korkarız? La ilahe illallah dedik, nasıl Allah'ın rızkımızı genişleteceğine iman ettiğimiz halde sanki rızkımız birilerinin elindeymiş gibi onlara bel bağlarız? La ilahe illallah dedik, nasıl biz alabildiğine günahların peşinden içimiz sızlamadan gideriz? La ilahe illallah dedik. Nasıl yaparız biz bunu? Biz bir söz verdik. Allah'tan başka ilah tanımayacağımıza dair söz çıktı ağzımızdan. Ve o sözü Muhammedur Resulullah işte la ilahe illallah'ı birincime hayatıma, sözüme, fiilime, hayat tarzıma nasıl kandırılansa ettireceğim Allah'ın babasının adı Abdullah olan ve insanlığa örnek olarak seçtiğim Muhammed'in de önden olduğunu Muhammedur Resulullah dedim ve ona, ona hayatı la ilahe illallahı ona indirgeyip onun şahsında hayata aksettireceğim. Başka kurtuluş yok ki demedim mi ki Allah Resulü Allah Azze ve Celle ey peygamber eğer onlara de ki in kuntum Allah. hiçbir şey yapmasa ya yani elimize kart alsak böyle bir kartvizit bastırır gibi bastırsak karta önümüze çıkan insanlara camide hatta hatta ve hatta cuma namazında erkeğimize kadınımıza sorsak bak Allah diyor ki kul in kuntum tuhibbunallah Allah'ı seviyor musun Tabii Bizler ki Tabii ki seviyor Ne demek ya? Soru mu ya? Biz gavur muyuz? Değil <gülüyor> mi? Yani öyle. Yani e, dayak bile yeme ihtimalimiz var yani. Suratlar evet. asılır. Tamam çok güzel. Allah'ın seni sevmesini istiyor musun? Ve tabii ki canım. O zaman bak kendisini sevdiğini iddia ettiğin ve seni sevmiş olmasını arzu ettiğin Allah diyor ki ey peygamberim onlara de ki إن كنتم تحبون الله Onlara da ki bana uyun ki Allah sizi sevsin. Bana uymazsanız Allah sizi sevmeyecek. En son ne zaman peygambere uymak diye dert taşıdın be adam ya. Seni dün akşam hanımınla konuşurken acayip tartışmıştım. Hiç peygambere uymak hakkında geldi mi? Peygamber burada olsaydı nasıl olurdu diye. Alışverişe çıktım çocuklarında. Onlara helal haram gözetmeksizin neler neler aldım. Hiç aklına geldin mi? Ben peygambere uymak gibi bir vazife mi ben peygamberli bir Müslümanım. Peygambersiz değilim. Çünkü peygambere uymak demek hem inancımızla, itikadımızla hem amelimizle yoksa öyle efendim Muhammedur Resulullah deyince böyle iki müklüm ol ve böyle böyle böyle, böyle sevgime yok. <gülüyor> Biz böyle İslam'da böyle ya. sevginin alameti de böyle deriz. Sevginin alameti peygamber dedi dedikten sonra bitmiştir. Peygamber'e seviyor musun? Seviyor. Öyle adı geçtiği zaman iki büklüm olma. Ha. Senin peygamberin diyor ki her kim kavmiyetçilik adına bir bayrak açarsa, milliyetçilik kavmiyetçilik adına bir bayrak açarsa, ona çağırırsa, onun altında ölürse cahiliye ölümüyle ölür demiş. Hadi sev de göreyim. Rengini göster. Ha. Sevmek burada. Sevmek burada. Baban da olsa, anan da olsa, sevmek budur. Senin için gözyaşı dökmüş bir peygamber? Allah-u Teala diyor ki اَنَّبِيُّ bil بِالْمُؤْمِنِينَ min enfusihim." Peygamber müminlere canlarından bile daha sevimlidir. Hı? Sen bakıyorum babanın sevgisi peygamberin sevgisinin önünde geçiyor. Hiç takmıyorum peygamberi vallahi. Babam kızar diye. Annem surat yapar diye hiç peygamberi takmıyorsun sen. Akrabalarım ne derdiği hiç peygamberi dinlemiyorsun sen. Ha. Düğününü ya peygamber ya akrabalar gelmez diyerek sen hep şeytanın istediği gibi yapıyorsun. İki ayaklı ya da görünmez şeytan. Hangisi olursa olsun. Ha. Hani sen peygamberi seviyordun ya. O zaman biraz gerçekçi olmak lazım. Ha. Artık cidden Allah'ı tanımak lazım. O yüzden Allah'ın isimlerini, El Esmaül Hüsna'yla isimlerini okuya okuya, Kur'an'ı okuya, okuya tane tane. Tane tane okuya okuya ve onun ile hemhal olmak. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e. Kur'an'ı okurken gözleri yaşarırdı. En büyük yemin ettiği zaman şöyle ederdi. En ağır yemin etmek istediği zaman beni babam gibi müşrik olarak ölmekten kurtaran Allah'a yemin olsun ki derdi. Allah'a yemin Beni derdi babam gibi müşrik olarak ölmekten kurtaran Allah'a yeminler olsun ki. Öyle yemin ederdi. Kur'an'ı okurken ben senden nice yıllar uzun kalmışım derdi. Göz dökerdi. Halid bin Velid. Babası kim? Muhribe. Velid bin Muhire. Evet. Mekke'nin en zenginlerinden. <gülüyor> Peygamberin karşısında mücadele edenlerden. Allah-u ayetlerini okuyor. Evlâ leke fe Peygamber kendisine sorulduğu zaman semme ve düşündü tartıştı tarttı ölçtü biçti ve sonra yüzünü ekşitti ne diyeyim dedi ondan sonra kahkaha dedi ki in haza illa şehrun bu söz olsun olsa dedi bir bazı sözüdür dedi Allahu Allah Teala dedi ki uslihi sakar seni ben sakara sokacağım dedi Oma اَدْرَاكَ لَا O sakarın ne olduğumuzu ben bilir misin? لَا تُبْتِي وَلَا O öyle bir ateş ki içine koyandan eser bile bırakmıyor. Eser, toz bile bırakmıyor. Yani ne bir rüzgar ufuracağı şekilde içinden dışarıya bırakır ne de yandıktan sonra kül misali altta bir şey bırakır. Öyle yakar. Seni oraya sokacağım dedi. Ha? Sen böyle mi düşündün benim sözüm hakkında böyle kelam ettin? Öyle mi? Dedi. Halid bin Velid bu ayetlerin namazında okuyordu okuyor. Babasını söyleniyor bu ayette. Allah, Allah, He? Allah, Allah. Babası söyleniyor. Ama. Takmayacağım. Öyle. Sonra iman etti. İman ha. böyle değiştirdi. Babasına böyle baktı. Ha. Bu ha. ayetleri haykıra haykıra okudu. Ha. Allah'ın yoluna can verdi. Nasıl can verdi? Ne diyordu? Vallahi diyordu. Ey gençler ya da ey insanlar. Sizin evlenip düğünümüzü yapmışsınız. Coşmuşsunuz eğlenmişsiniz kadınlarınız bir tarafta eğlenmiş erkekleriniz bir tarafta eğlenmiş ve düğününüz bittikten sonra gelininizi kolunuza takmışsınız damatsınız ve evleninizi gelininizi kolunuza takmışsınız affedersiniz onu alıp da gerdeye giderken nasıl içiniz hop hop ediyorsa vallahi diyor ben o şekilde cihat meydanlarına çıktım. Ben cihat meydanlarına öyle çıktım diyor. Sizin düğün günü hanımınızı alıp da gerdeye gittiğinizdeki daha büyük heyecanla da ben cihat meydanlarına çıktım diyor. Ama gel gör ki yatağımda diyor öldüm diyor. Gel gör ki yatağımda öldüm diyor. Şehit olmadım. Şehadete böyle gittim diyor. Yani bu insanlar hayatlarını böyle değiştiriyordular. Bilinciyle. Yani biz artık babalarımızdan kalman namazlı, oruçlu oturduğumuz zaman artık ya ne yapalım? Biraz da Müslüman takılalım. Yani artık bu yaştan sonra karıdan kızdan konuşmak olmaz. Yani bu yaştan sonra evden baktılar, köşeye dönmekten konuşmak olmaz. Baston elde, o çalışıp dağlar, hadi canım oradan derler. Havuz yapsan içine girip yüzemezsin. Ayakta duracak halin yok. Yani bu yaştan sonra ne yapalım? Artık Müslüman takılalım. Bırakalım. Bırakalım. Ciddi bırakalım. Tövbe etmek lazım. Cidden tövbe. Öyle bir la ilahe dememiz lazım ki Allah'a tam bir teslimiyet ile insan olarak hem bilincimizle, hem itikadımızla, hem amellerimizle fiillerimizle Allah'ın istediği doğrultuya girmek lazım. Ve böyle olan Müslümanlarla beraber olmak lazım. Sizi Allah'a ortak koşmaya çağıranlardan uzak durun. Bırakın sizi terk etsinler. Bırakın sizi ayrılsınlar. Gerçekte ayrılsınlar. Bırakın sizin adınızı dillerine dolasınlar. Konuşsunlar. Yani biz zaten sıradan olmayı iddia etmedik ki. Sıradan olmayı biz azmetseydik. Yani Allah Azze ve Celle hamdolsun tabii ki. Yani üzerimizde en küçük nimet hepsi onun fazlındandır. Şu halden konuşma. Yoksa kendi becerdiğimiz için değil. Ne kadar güzellik varsa... Her biri için övülmeye layık olan da Allah Azze ve Cey. Çünkü o ma esâbeke min haseneti fe min Allah. Sana her ne iyilik isabet etmişse bilgi Allah'tandır. Evet. o Allah'tandır. Evet. Hepsi Allah'tandır. Yani hani Hazreti Davud Aleyhisselam diyordu ya nasıl diyordu hatırlıyor musunuz? Evet. Hazreti Davud diyor ki ya Rabbi sana nasıl şükredeyim? Nimetin, nimet senden. Yok ben iyiyim abi. Yok yo, hakikaten iyiyim. Eyvallah. Vaktimiz ne kadar oldu? Var, var, bayağı var, var, geçtik mi? Son. Saat burada ben göremiyorum ama 10. kaçta başlamıştık? Ben... Oo bayağı olmuş. ama güzel bir bir Bayağı olmuş. Ya e, tatımda bırakalım inşallah. Belki sonra diye bir daha gel. ayağımıza yer bırakalım. Allah kere ha. Yani eh, neredeydim ne diyordum ben son? Ama ha tamam. Hazreti Aleyhisselam dedi ki: "Ya Rabbi nasıl şükredeyim yeah. dedi sana nimet senden yeah. bu nimetin nimet olduğunu fark etmek de senden yeah. çünkü sen bunu bana bu düşünceyi bahşetmeseydin ben bunun nimet olduğunu da fark etmeyecektim nimet senden nimeti fark etmek de senden Dolayısıyla nimeti fark ettikten sonra o nimete şükretmek gerektiğini bilmek de senden. Yani. Ya ben nasıl şükredeyim? Ya ki ya ya, ne, güzel ya. Ya ne kadar acizim diyordu ya, ya. ya. Vallahi ne kadar acizim. Yani bu nimet senden, bu nimeti veren sen, bu nimetin nimet olduğu bilincini bahşeden sen seçmişsin. Başkalarından beni seçmiş bana bu nimeti vermişsin. E buna şükretmem gerektiğini de sen öğretmişsin. Bunu nasıl şükredeyim ki? Çünkü sana şükretmem bile şükrü gerektiren bir şey. Ya. Ben bittim ya Rabbi. Yani şükrünü edemiyorum. Yani çünkü haşa Allah'tan bağımsız değilsin ki kendi cebinden bir şey sunasın. Ya. Yani haşa bir küçük bir ilah değilsin ki sende bir şey sunasın. Sen kimsin de haşa sümme haşa. Değil mi? Ya. O yüzden onda bile acizim. Ya ne güzel dedi ya. Allah-u Teala dedi ki ey Musa Heh. şey ey Davud. Hey şimdi dedi <gülüyor> şükrünü bildir güzel. Buraya dikkat edin. Şimdi şükrünü bildin ney? Benim karşımda aciz olduğunu bildin. Bu zaten beni ilah olarak tanıdıp kul Hı. olarak kaldığının ifadesi. Allah'a ortak koşanlar ne diyecekler? Allah'a Allah'a Allah ortak koşanlar ne yapacaklar? O yüzden Resulullah Allah'ı tanıdığı için Ebu Zeruevle diyordu. Seni yaksalar da paramparça etseler de ortak koşmak. Sakın. Çünkü ortak koşmadıkça Allah'ı tanımış, birlemiş olacaksın, kul kalacaksın. Özgürleşsen de. Ama bir takım gerekçelerle onu ortak koşarsan seni kim kurtaracak? O yüzden şimdi bildin Ey Davud. Şimdi şükretmesi gerektiğini bildin çünkü şükretmenin hakkıyla yerine getirilemeyecek içerisinde, acziyet içerisinde sene bıraktığını bildiğin an beni tanımışsın demektir. Allah'ın hükmü varken, bütün insanların hükmünü ayaklar altına alıp da canınızı bile verseniz, ya Rabbi sana bir şey veremedim ki dediğiniz an, Allah'ın yüceliğini bilmişsinizdir. Onu birlemişsinizdir. Yani Allah'a karşı aciz olduğunuzu, yani muhtaç olduğunuzu bildiğiniz an, birlemişsinizdir. Allah Azze ve Celle bizi iman nimetini, Amin. tevhid nimetini bahsettiklerinden Allah Azze ve Celle eylesin, evet. bizi mahrum Amin. etmesin. Amin. Tabi ondan Yunus İbni, unuttum babasının adı da kendi adı Yunus. Çok güzel bir sözü var. Aklıma geldi, bunu daha önce paylaşmıştım. Şöyle bir lafını okudum. Diyordu ki, Ya Rabbi, yeryüzüne indirdiğin yüzde bir rahmetin, ki biliyorsun hadis var bu hususta. Allah-u Teala rahmetine yüz parçayıydı. Birini yeryüzüne indirdi. Yeryüzüne indirdiğin yüzde bir rahmetinle bunca insanın içerisinde bana imanı nasip etti. Geriye kalan yüzde doksan dokuzundan ben niye ümit var olmayayım ki? Mahşer günde kaldırsa. Ya bir ya bir ya. Ha. Dolayısıyla biz de diyoruz ki Ya, ya Rabbi... İman ve tevhid gibi bir nimetin kadirini bilen kullarından eylemesin. Bu nimetin şükrünü yerine getirmiş ve bu nimet elinden alınmışlardan eyleme bizi. Bu nimet ile bizi yaşat. Üzerimizdeki nimetini tamamla ve hidayetimizi artır ve bu hal üzere canımızı al. He, biz Allah'a böyle dua ediyoruz. Allah azze ve azze ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. Bu şekilde de bitirelim. Ve ahiret davani en elhamdülillahi rabbil alim. Allah, Allah razı olsun. Çok evet. Allah razı olsun. Allah de sizden de razı olsun. De razı olsun.